Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amma ba'd Bir önceki dersimizde bir de ondan önceki dersimizde demişti ki bilmeyenler için hatırlatmış olalım inşallah Kur'an kıssalarıyla alakalı konuşacağız İlk dersimizde Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de neden kıssaları anlattığına dair kıssaların hikmetleriyle ilgili konuştuk. İkinci dersimizde ise, yani bir önceki dersimizde Bakara Suresi 31. ayeti ele alaraktan daha insanoğlu yaratılmadan önce Allah Azze ve Celle insanı yaratırken insan için ne düşündü? İnsanı takdir ederken insan için hangi ismi seçti? Bunu konuştuk ve bunun üzerine bir şeyler anlattık. Bugün de inşallah kıssanın üçüncü evresine gireceğiz. Yani bir önceki dersimizde zikrettiğimiz gibi Allah Azze ve Celle insan olununu yaratacağı zaman insan olununu yaratırken evvela bu isteğini meleklere bildirdi. Bu isteğini meleklere bildirdikten sonra Allah Azze ve Celle bu defa insanı yarattı. Yani Adem Aleyhisselamlıyor bunların altı tanesinde Allah Azze ve Celle insanı nasıl yarattığını da anlatıyor. İnsanı neden yarattı, İnsanı nasıl yarattı. Allah Azze ve Celle bunu da anlatıyor aynı zamanda. Biz ayet-i kerimelere baktığımız zaman kardeşler ayetlerin arasında sanki bir çelişki varmış gibi görünüyor. Çünkü Allah Azze ve Celle her bir yerde insanı yaratırken başka bir noktaya vurgu yapıyor. Mesela örneğin bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki <gülüyor> O Allah ki sudan insanı yarattı. O Allah sudan insanı yarattı. Başka bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْ Biz her şeyi sudan canlı kıldık diyor. Biz her şeyi sudan yarattık. Bu ayetlere baktığımızda soru sorulsa bize insan neden yaratılmıştır? Çok rahat bir şekilde deriz ki insan sudan yaratılmıştır. Fakat bir de şu ayeti dinleyin. اِنَّ مَثَلَ عِيْسَا indallahi اللّٰهِ كَمَثَلِ آدَمَا خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ kun كُنْ Meryem oğlu İsa'nın misali, Adem'in misali gibidir Allah'ın yanında. Allah onu topraktan yaratmıştır. Bakın birinci ayette Allah azze ve celle insanı sudan yarattığını söyledi. İkinci ayette Allah azze ve celle insanı topraktan yarattığını söyledi. Üçüncü bir ayette toprak dediğimizde ne anlıyorsunuz? Kuru toprak. İnna halaknâhum min tînin lazib. Şüphesiz ki biz insanı ıslak, yapışkan bir şeyden yarattık, topraktan yarattık. Bizim Türkçede balçık dediğimiz toprak çeşidi var ya Allah azze ve celle diyor biz insanı balçıktan yarattık diye. Başka bir ayet-i kerimede Allah azze ve celle diyor ki: "Velakad <gülüyor> halaknal Şüphesiz ki yemin olsun ki biz insanı kurumuş, siyahlaşmış ve pis olan bir çamurdan yarattık diyor Allah azze ve celle. Şimdi elimizde ayetlere baktığımızda insanın kendinden yaratıldığı maddeyle alakalı dört farklı şey var. Allah bizi sudan yarattı. Allah azze ve celle bizi kuru topraktan yarattı. Allah azze ve celle bizi e, balçıktan yarattı. Allah azze ve celle bizi pis ve kokuşmuş, kurumuş topraktan yarattı. Nasıl anlayacağız bunu? İbn-i Rahimeullah diyor ki, Allah azze ve celle önce toprağı aldı. Daha sonra toprağa suyu kattığı zaman, o kuru olan toprak balçık haline geldi. Ondan sonra Allah azze ve celle o balçığı bir kenarda terk etti. O balçık tekrardan kurudu. Kuruyan balçık siyahlaştı, her ıslak toprak kuruduğunda siyahlaştığı gibi siyahlaştı ve kurumuş bir hale geldi. Daha sonra Allah Azze ve Celle insanıdır. Bunu niye anlattım? Aslında bunu şunun için anlattım. Çünkü yani Kur'an-ı Kerim hakkında konuşmak isteyen, insanların kafasını karıştırmak isteyen insanlar bu ayetlere şiddetle yapışıyorlar. Diyorlar ki bu Kur'an'ı Muhammed uydurdu. Bu Kur'an'ı haşa Muhammed uydurdu. Peki nasıl uydurdu Muhammed bu Kur'an'ı? Çünkü diyorlar Muhammed çok zeki bir adamdı. Zeki olduğu için de kavmine bir anayasa olsun, bir dostur olsun diye Kur'an'ı uydurdu. Peki biz de soruyoruz, diyoruz siz bu iddianıza nasıl ulaştınız? Çünkü diyorlar içinde çelişkiler var. Bu ilahi bir şey olamaz. Bu beşer ürünüdür ve beşer ürünü olduğu için de içinde çelişkiler var. Diyoruz bize örnek verin. İşte diyorlar Allah bir yerde diyor ki sudan yarattım, bir yerde diyor ki topraktan yarattım. Bir yerde diyor balçıktan yarattım. Bir yerde diyor kurumuş topraktan yarattım. Bunlar çelişki değil midir diyorlar. Biz ne diyeceğiz kardeşler? Diyeceğiz ki bu ayetlerden anlamamız gereken şudur. Allah insanı bir kerede yaratmamıştır. Allah insanı bir kerede yaratmamıştır. İnsanı evreler halinde yaratmıştır. Ve burada Allah azze ve celle biz kullara bir şey de üretiyor beraberinde. Mesela Allah insanı yarattığı zaman insan için ne diyor? Biz insanı en güzel surette yarattık. Doğru mu? Ne anlıyorsunuz siz buradan? Bir Müslüman yapmak istediği bir işin en güzel olmasını istiyorsa acele etmeyecek. Bir Müslüman hayır elde etmek istiyorsa, güzellik, ihsan elde etmek istiyorsa, yaptığı işlerin hiçbir tanesinde acele etmeyecek. Allah Azze ve Celle'nin insanı en güzel surette yarattığı gibi tane tane, hikmet üzere, ayağı yere basarak, ne yaptığını bilerek, adım atarken bir sonraki adımı düşünerek insan hareket edecek, ve bu surette yapmış olduğu işleri en güzel şekilde yapabilir. Bu süreçte Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'a şeklini verdi. Yani balçı kurumuş toprak haline getirdi. Adem Aleyhisselam'a suret verdi. Adem Aleyhisselam'ı yine yaratmadı. Adem Aleyhisselam'ı bir kenara bıraktı. Kendi katında bir kenara. Adem Aleyhisselam toprak olarak bekledi öyle. Allah Azze ve Celle ondan ruh kadar uzun bir müddet Adem Aleyhisselam kendi halinde bekledi. Peki niye? Bakın burada... Peygamber aleyhissalatü vesselam bize iki tane hadis söylüyor. Hatırlarsanız ilk dersimizde biz ne demiştik? Kıssaları sadece kitaptan ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadisleriyle izah edeceğiz. Onun dışındaki hiçbir beyanatı kabul etmeyeceğiz, işin içine karıştırmayacağız. Peygamber aleyhissalatü vesselam, İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste diyor ki, اِنَّ halaka خَلَقَ آدَمَ قَبْدَةً مِنْ جَمِعِ الْاَرْضِ Allah azze ve Celle, İnna Allah a kala Ka min kabdatin kabaza hamin cemiyat ile ardi. Allah azze ve celle Ademi yeryüzünün bütün her tarafından aldığı bir avuç toprakla yarattı. Yani yeryüzündeki bütün toprak parçalarından Allah azze ve celle bir kısım aldı ve Adem aleyhisselamı bu şekilde yarattı. Sonra faja el insanu ala kadri ardi. İnsanlar da toprakın kalitesine, toprakın kıymetine göre geldiler. Faja minhumu al aswadu, ahmaru ve biine zalik. ''Siyah ırk, beyaz ırk, kırmızı ırk ve bunun arasında olan melez ırk işte bu sebepten oldu.'' diyor Peygamberimiz. Yani insanoğlunun toprağının farklı olması, ırkının da farklı olmasına etki etti. Başka, asıl bizim bugün konuşacağımız nokta burası. Vaca jâ'e sehlu, ve'l-haznû ve'l-habîfû ''İnsanlardan kimisi kolay oldu.'' Yani böyle geniş ahlaklı, güzel ahlaklı, insanlarla güzel muamele eden oldu. Kimisi sürekli hüzünlü olanlardan oldu. Sürekli morali bozuk, sürekli canı sıkkın, sürekli hüzünlü. Kimisi pis bir insan oldu, habis oldu. Kimisi ise işte güzel bir insan oldu, tayyib oldu. Bu Allah Azze ve Celle'nin insanı yaratırken farklı topraklardan insanı yaratmasının insan üzerindeki etkilerinden bir tanesi. Şimdi biz buradan ne ders alacağız Müslüman olarak? Yani Allah ve Resulü bize bunu haber verdiğine göre demek ki bunda bize bir fayda var. Haşa sizi biliyorum her biriniz Allah'ı ve Resulü'nü tenzih edersiniz ki Allah ve Resulü içinde fayda olmayan bir şeyi bize söylesin. Dünyamıza veya ahiretimize katkısı olmayan bir şeyi Allah ve Resulü bize bildirmez. Bakın buradan bizim çıkaracağımız birinci ders şurası. Güzel ahlaklı olmak isteyen insanlar insanoğlunun yaratılışını hiçbir zaman akıllarından çıkarmamaları gerekir. Ne alaka diyeceksiniz. Evvela ben şunu anlatayım size. İslam'da güzel ahlak ne demektir? Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir hadiste şerifte diyor ki: bu istu li utammime makarimel ahlaki. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Bakın bu hadisten ne anlamamız lazım biliyor musunuz? Bütün peygamberler insanlara güzel ahlakı öğretmek için gelmiştir. Fakat meseleyi tamamlayamamışlardır. Meseleye son noktayı koyamamışlardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam gelmiştir ve son noktayı koymuştur güzel ahlakı tamamlamıştır Allah azze ve celle de bu görevi yerine getirdiğine dair Peygamber aleyhissalatü vesselama şahitlik etmiştir ve لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيمٌ muhakkak ki sen büyük bir ahlak üzerinesin ey Muhammed yani sen ahlakı tamamlamakla gönderildin ve bununla beraber sen büyük bir ahlak üzerinesin diyor Allah azze ve celle şimdi burada düşünün Güzel ahlakın Müslüman'ın hayatındaki önemi nedir? Güzel ahlakın Müslüman'ın hayatındaki önemi şudur. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki, İmam Ahmet bunu rivayet ediyor. ''İnne, inne min ahabbikum ilayya ve akrabikum ileyye meclisen al-kiyame ahsanukum ahlaka. ''Kıyamet gününde sizin bana en sevimli olacak olanlarınız ve sizin bana en yakın olanlarınız.'' Yani oturduğu zaman... ''Benim en yakınımda oturacak olanlar kıyamet gününde ahlakı güzel olan Müslümanlardır.'' diyor Peygamberimiz. Buradan aynı zamanda siz şunu da anlayın. Ahlakı kötü olan, insanlara kötü davranan Müslümanlar kıyamet gününde Peygamber aleyhissalatü vesselamdan uzakta olacaklar. Yani şunu bir düşünün. Mesela sahabenin kıssalarını okuduğumuz zaman emin olun ki böyle kalbinde biraz hayat bulunan bir Müslümanın kalbi yerinden fırlayacak gibi oluyor. Allah Resulü birinin başını okşuyor, birini alnından öpüyor... Birini kucağına oturtuyor... Birine sarılıyor... Biriyle musafaha ediyor... Anamız babamız ona feda olsun... İnsan bütün dünyayı Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir tebessümüne feda eder... Yani insanın yüzüne aleyhissalatü vesselamın bir gülmesi... Veya insanın saçını okşaması... Veya insanın hayatında olan bir yeniliğe karşı insana dua etmesi... insan için dünyalara bedeldir... Bilmiyorum hiç düşündünüz mü bunu... Mesela gençler için söylüyorum özellikle... Hiç Enes radıyallahu anhın yerinde olmak istediniz mi... Olmadıysanız bu sizin için çok büyük bir kayıp. Yani bunu hayal etmediyseniz, bunu düşünmediyseniz bu sizin için çok büyük bir kayıp. Belki dünyada Peygamber aleyhissalatü vesselamın gülümsemesine, yakınlığına bunu kaçırmış olabiliriz. Fakat ahirette böyle bir fırsat var kardeşler. Kim ahlakını güzelleştirirse, güzel ahlaklı olursa Peygamber aleyhissalatü vesselamın yakınında onun dizinin dibinde oturacak kıyamet gününde. Başka bir hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki اِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الْقَائِمَ السَّائِمِ Muhakkak ki Müslüman bir şahıs, güzel ahlakıyla namaz kılan sürekli ve sürekli oruç tutan insanların mertebesini elde edebilir. Yani düşünün biri bir kenarda sürekli namaz kılıyor, sürekli oruç tutuyor, her haliyle Allah'a çok yakın. Siz bunu yapamıyorsunuz. Bu şekil abid olma gibi bir potansiyeliniz yok. Fakat Allah size bir kapı açmış, sizi mahrum bırakmamış. Ahlakınızı güzelleştirin, güzel ahlaklı insanlar olun. Siz de onların seviyesine ulaşın diyor. Başka bir hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki مَا مِنْ شَيْءٍ أَسْقَلَ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقُ Kıyamet gününde mizanda güzel ahlaktan daha ağır bir şey olmayacak. Yani siz o gün herkesin sesini kestiği ve herkesin amellerine göre Allah azze ve celle'nin ona belirleyeceği sonucu beklediği anda herkesin gözü mizanda yani mizanın hayır kefesi ağır bassa bu kurtuluş demek. Mizanın sol tarafı ağır bassa bu insan için dünyasının da ahiretinin de husrana uğraması demek. İşte o günde insana en çok fayda verecek olan şeylerden bir tanesi güzel ahlak. Peki şu soruyu kendinize sorun. Hepimiz güzel ahlaklı olmak istiyoruz. Fakat güzel ahlaklı olmak kolay bir şey değil. Bütün ahlak alimlerinin ittifakıyla insanın nefsine en zor gelen şey insana yerleşmiş olan bir ahlakı değiştirmesidir. Bu çok ağır bir şeydir. Çünkü insan hiçbir ahlakı bir kerede kazanmaz. İyi ahlakta, kötü ahlakta üzerinde çokça devam ettiğiniz zaman sizde meleke haline ve ahlak haline gelir. Onun için bunu değiştirmek çok zordur. Fakat niye güzel ahlakı değiştiremiyoruz? Bunun temeline bakarsanız şunu görürsünüz. Çünkü ya insan sürekli bütün insanların kendisi gibi olmasını ister... Veya bütün insanları kendi doğru gördüğü ölçüye getirmek ister. Bundan dolayı da insanlarla arasında sürekli problem olur ve güzel ahlaklı olamaz. Sinir, suizan, insanlara zulmetme, adaletin dışına çıkma gibi güzel ahlaka münafih haller insanın insanları belli bir noktaya getirmeye çalışmasıyla oluşur. Fakat şöyle düşünürsek kardeşler, Allah azze ve celle bunun insanda, insanın bunda bir payı yoktur. Allah bizi yaratırken içimizden hiç kimse kendi toprağının seçiminde bulunabildi mi? Yani var mı içinizde ben kendi toprağımı kendim seçtim ya Rabbi beni şu kaliteli topraktan, şu temiz topraktan, şu falanca topraktan yarat diye böyle bir tercih hakkına sahip olan var mı içimizde? Yok. Toprağımızı seçen Allah buna bağlı olarak var olan ahlakımızın temelini de belirleyen olan Allah Azze ve Celle. Emin olun insan bunu kafasına koyduğu zaman insanların zulmüne, insanların haddi aşmasına, insanların kendi hakkına ve hukukuna tecavüz etmesine karşı insan geniş ahlaklı olur. Bu konuda bizim için örnek kimdir? Bizim için örnek Peygamber aleyhissalatu vesselamdır. Güzel ahlak konusunda örneğimiz Peygamber aleyhissalatu vesselamdır. Bakın Peygamber aleyhissalatu vesselama hayatında neler yapmışlar. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselamın yakasını çekmişler. Peygamber aleyhissalatu vesselamın yolda ridasından, cübbesinin arkasından çekmişler, boğulacak gibi olmuş. Peygamberin huzurunda gelip mescidine işemişler. Savaşta Peygamberimizi yüzüstü bırakıp kaçıp gitmişler. Peygamber aleyhissalatü vesselam bütün ömrünü onlara harcamasına rağmen gecesini gündüzünü en basit bir şeyde ona karşı suizanda bulunmuşlar. Kendi kavmini bize karşı kayırıyor. Hüneyn gününde Mekke'nin eşrafına biraz daha fazladan mal verince ensar konuşmaya başlamış hemen. Bak hele peygamber kendi kavmini gördü bizi unuttu onlara ganimetten fazla fazla veriyor. Peki nasıl peygamber aleyhissalatü vesselam bu kadar insana bu kadar geniş olabilmiş? Hepsini affetmiş hanımına zina ile iftirada bulunmuşlar. Peygamberimizin hanımına, yatağına vahiy inen kadına zina yaptı demişler. Buna rağmen Peygamber aleyhissalatü vesselam onlarla aralarındaki şeyi tövbe ettikleri müddetçe, Allah azze ve Celle ettikleri müddetçe, Peygamber aleyhissalatü vesselam onlarla arasını güzel tutmuş. Niye biliyor musunuz? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam insanları Allah azze ve yarattığı gibi kabul etmiş. Allah azze ve yarattığı gibi kabul ettiği için de onlara karşı geniş olmuş. Eğer biz de ahlakımızı güzelleştirmek istiyorsak, Yolun başına böyle başlamamız lazım. Yani önce insanları gözümüzün önüne getirmemiz lazım. İyisiyle, kötüsüyle, sinirlisiyle, çok inat edeniyle hepsi Allah Azze ve Celle öyle yarattığından dolayı öyledir. Ve marifet o insanları bir arada tutabilmek, o insanlarla aramızı güzelleştirebilmektir. Buradan çıkaracağımız ikinci bir fayde ise en önemli faydelerden bir tanesi kendimizi düzeltmek istediğimiz zaman kıssanın bu kısmından bize çok güzel bir şey var, çok güzel bir ders var. Nasıl? Biliyorsunuz Allah Azze ve Celle peygamberleri gönderirken peygamberlerin en büyük vazifesi nedir? İnsanları temizlemektir kardeşler. Peygamberlerin en büyük vazifesi insanları Allah'ın onları yaratırken nefislerine yerleştirmiş olduğu fucurdan, fısktan, zulümden insanları temizlemektir. Allah seni yaratırken senin için şunu söylüyor. وَنَفْسِنْ وَمَا سَوَّاهَا فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Allah o nefis ve o nefsi yaratan Allah'a yemin olsun ki nefse fucuru da takvayı yerleştiren Allah'tır. Sonuç peki Allah nefse fucuru ve takvayı yerleştirdi. Bizi sonra kendi halimize mi terk etti? Hayır. Kad efleha man ve kad khaba man Muhakkak ki nefsini arındıran, nefsini temizleyen kurtuluşa ermiştir. Nefsini arındırmayan, kendi haline terk eden kendini ıslah etmek için, düzeltmek için ahlakını güzelleştirmek için gerek doğuştan getirdiği gerek aileden kazandığı gerek de toplumdan kazandığı kötü ahlakları değiştirmek için mücadele etmeyen insanlara gelince bunlar ise hüsrana uğramıştır diyor. Yani mücadele etmeyen ne de olsa Allah Azze ve Celle bizi affedecek diyen insanlara Allah Azze ve Celle daha başından hüsran ile hükmetmiş. Bunlar hüsrana uğrayacak olanlar. Çaba sarf edenler Başara masalar bile Allah Azze ve Celle onların kurtulacağını söylüyor. Tamam. Peki Peygamberler niye geldi kardeşler? Peygamberler de nefsimizdeki kötü ahlaktan bizi temizlemek için geldi. Laqad manna Allahu ala al mu'minine izba asafihi m minhum yetlu alayhim ayatina ve Yuzekkihim ve yu'limuhum al Kitaba wal Şüphesiz ki Allah müminlere kendi içlerinden bir peygamber göndermekle onlara iyilikte bulunmuştur. Şüphesiz ki Allah müminlere kendi içlerinden bir peygamber göndermekle onlara iyilikte bulunmuştur. Ne yapıyor bu peygamber de bize iyilik yapıyor? Yetlu aleyhim ayatina. Bizim ayetlerimizi o insanlara okur ve yuzekkihim ve onları arındırır. Nefislerinde bulunan kötü ahlaktan, pislikten, fucurdan, şehvetten Müslümanları arındırır ve yuallimuhumul kitabe vel hikme ve Müslümanlara kitabı ve hikmeti öğretir. Peki kendi nefislerimizi nasıl arındıracağız? İnsan kendi yaratılışının farkına varırsa nefsini arındırması da çok kolay olur. Bakın İbni Kayım Medar-ı kitabında güzel ahlaklı olmak isteyen, Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu bir kul olmak isteyen Müslümanlara şöyle bir yol gösteriyor. Diyor ki kendini düzeltmek isteyen insan, tabi bakın İbni Kayım bu güzel tespiti nereden çıkarmış? Asıl oraya vurgu yapacağım ben. Kendini ıslah etmek isteyen, takvalı bir kul olmak isteyen insan diyor şu örneğimi düşünsün İbni Kayyım'ın sözünü aktarıyorum bir nehir düşünün diyor bir nehir akıyor sürekli ve bu nehir beldeleri bu nehir memleketleri harap ediyor sürekli öyle bir şiddetle akıyor ki her tarafı harap ediyor halk kendi arasında toplandı dediler ki bizim buna bir çözüm bulmamız lazım da bu her tarafı yerle bir etti bu su bir grup dedi ki bunların içinden gidelim bu nehrin önüne bir set çekelim suyun önünü kapatalım gittiler diyor nehrin önüne set çektiler suyun önünü kapattılar an, anlık olarak rahatladılar fakat su akıyor ya su birikti birikti birikti birikti birikti seddi yıkınca yeryüzüne hepsini helak etti yani onlar suya ne yaptılar fayda yapalım derken insanlığa zarar verdiler çünkü su orada birikince enerji de birikti beraberinde seddi yıkınca bütün memleketi yerle bir etti ikinci bir sınıf insan geldi dediler ki bu yol yol değil ne yapalım Gidelim dediler bu suyun köküne bir kaya koyalım bu suyu kapatalım. Gittiler diyor suyun köküne kayayı kapattılar. Şimdi su çıkış yerinde bir enerji var ya burayı kapattılar su buradan attı. Burayı kapattılar su buradan attı. Hemen koştular bu sefer burayı kapattılar. Koştular bu sefer burayı kapattılar. Başarılı oldular diyor. Suyun kökünü kapatınca başarılı oldular. Fakat bir şeyden de mahrum oldular beraberinde. Ekin ekemediler, evlenemediler. Çoluk çocuk sahibi olamadılar. Allah Azze ve Celle'nin yeryüzünde yarattığı hiçbir güzellikten istifade edemediler. Niye? Çünkü suyun ağzını kapatacağız diye. Üçüncü bir sınıf geldi. Bunlar hikmet ehli olan insanlar. Usullerini peygamberden alan insanlar. Dediler ki, bu suyun aktığı yolda yeni mecralar açın. Yeni yollar açın. Hem o suyla bahçelerinizi sulayın. Hem o sudan içersiniz. Hem de o su aktığı yerleri yeşillendirir, güzellendirir. Hem... O zararlı suyun zararını kestiler. Hem de onu faydalı hale getirdiler. İbn Kayyım ne anlatıyor burada? Şunu anlatıyor. Kardeşim diyor, senin nefsindeki fucur, kadına olan düşkünlük, mala olan düşkünlük, harama olan düşkünlük senin elinde olan bir şey değil. Allah zevcelle bunu senin fıtratına yerleştirmiş. Bunu senin tabiatına yerleştirmiş. Sen kimsin ki Allah'ın tabiatıyla uğraşacaksın? Yani düşün Allah senin tabiatına fucuru koymuş, sen bu fucuru çıkarıp atacaksın öyle mi? Haşa sen Allah'tan daha mı kudretlisin? Allah azze ve celle'nin senin nefsine yerleştirdiği bir şeyi kendi nefsinden çıkarıp atacaksın, böyle bir şey mümkün değil. Birinci sınıf insanla İbn-i Kayyim anlatıyor? Kötü nefislerinden gelen kötü istekler, kötü ahlakların önüne set çekmek isteyen insanlar. Asla böyle yapmayacağım, asla kadına bakmayacağım, asla haram mal yemeyeceğim, asla şöyle yapmayacağım. Tabi o istek içeride birikiyor. İçeride birikiyor, içeride birikiyor. Sonra bir yerde öyle bir patlıyor ki o istek. Adamın dünyasını da, ahiretini de harap ediyor. Hiç aklına gelmeyecek bir günah işliyor adam. Mesela sinirli olan kardeşlerimizi düşünün. Hani bunu çokça yaşıyorlar. Bir daha kimseye kızmayacağım, çok dikkat edeceğim. Tabi sinir içeride birikiyor. Mübarek siniri senin içine yerleştiren Allah. Senin siniri içinden çıkarıp atman için Allah'tan daha kudretli olman lazım. Adam ne yapıyor? Kendini tutuyor, tutuyor, tutuyor bir gün evde diyelim ki hanımı bardağı yere düşürünce kalkıyor çoluk çocuk kadın hepsini de ayaktan geçiriyor şimdi ne yaptı bu kendince iyilik yaptı veya mescitte oturuyor diyelim adam çocuğun bir tanesi oradan bağırıyor 6 aydır 7 aydır biriktirdiği sinir bir patlıyor mescidin içinde bağırıyor çağırıyor hem çocuğu rencide ediyor hem kardeşleri rencide ediyor hem de kendini rezil etmiş oluyor bu yöntem değildir hiç kimse nefsindeki isteklerin önüne set çekmeye kalkmasın çünkü bir gün bir yerde öyle bir patlar ki İnsanı çok kötü bir şekilde rezil eder. İkinci sınıf insan kimdir? Tasavvuf ehlidir. Gittiler, mağaralara kapandılar, sürekli nefislerini kontrol ettiler. Gelen kötü duyguları, kötü istekleri, şehveti bastırdılar. Öyle mi? Peki netice Allah'ın yeryüzünde yarattığı ve Allah'ın isimlerinin ve sıfatlarının tecelligahı olan bütün güzelliklerden mahrum oldular. Ne kadın bildiler, ne çocuk bildiler, ne dünya malı bildiler, ne güzel giysi bildiler, ne güzel koku bildiler... Bunları Allah faydalanalım diye yaratmış. Doğru mu? Bunların hepsinden mahrum oldular. Üçüncü sınıf insan kim? Üçüncü sınıf insan, işte şu insan. Allah beni yaratırken zaten bunu benim içime yerleştirmiş. Kendi toprağımı seçim hakkı da benim elimde değil. O zaman benim bu duyguları içimden atmam. Veya bu duyguların önüne set çekmem mümkün değil. Fakat ne yapabilirim? Bunları yönlendirebilirim. Bunları hayra yönlendirirsem, Allah'ın benim içimde yaratmış olduğu şer dahi, benim için ecre dönüşür. Çok sinirli bir adamın Allah yolunda cihad ettiğini düşünün. Çok sinirli bir adamın Allah yolunda cihad ettiğini... Kadına, çoluğa, çocuğa zulmedene kadar git Allah yolunda cihad etti bir Rezalim O sinirini Allah yolunda akıt, seni dünyada da ahirette de izzetli ve şerefli kılsın. Adam kindar mesela diyelim. Yani öyle bir kim var ki içerisinde, kendine engel olamıyor. Müslümana, kafire, önüne gelene adam kim besliyor senin yerin Müslümanların içerisinde yaşamak değildir. Git Allah yolunda yapılan zulümlere gözünle şahit ol, içinde var olan ve daha sonra senin de fucurla çoğaltmış olduğun o kinini Allah yolunda kafirlere yönelt de bari Müslümanlar senin şerrinden kurtulsun. Burada bulunduğunda senin için kötü ahlak olan bir şey, Allah yolunda cihad etmeye gittiğin zaman seni dünyada ve ahirette şerefli kılacak bir şey haline gelsin. Doğru mu? Sen dünya malına düşkünsün diyelim, önüne geçemiyorsun. Veya kadına düşkünsün. Yani yolda gittiğin zaman önünden geçen bir kadına bakmaman mümkün değil. Bu kadar nefsinde problem var bu konuda. Zaten bu senlik bir şey değil. Allah bunu senin içine yerleştirdi. Daha sonra sen de fucur işleye işleye bunu çoğalttın. Senin payın bu kısmı için. Ne yap? Evlen. Sürekli günah işleyene kadar dört tane kadın al. Her biriyle beraber ol her gün. Allah azze ve celle'nin senin içine yerleştirdiği o günah... Seni Allah azze ibadet yapan ve seni Allah katında yücelten, seni bir insan haline getirsin. Öyle mi? İnsanlar ne der, nasıl bunlara bakarım? Bunları geç. Sen zaten cehenneme doğru gidiyorsun. Gördüğün her kadın seni cehenneme çeken bir odun halinde. Kadın görmeyesin ki, ekranın başına oturmayasın ki, mutlaka alemlere Rabbi olan Allah'a isyan ediyorsun. Neyi bekliyorsun? Madem şehvetinin önüne geçemiyorsun... Madem şehvetin seni rezil ediyor Allah Azze ve Celle'nin huzurunda. ikinci yıl, üçüncü yal, dördüncü yal. Bak o şehvet seni Allah katında abid olan kullarından eylesin. Allah'ın helal kılmış olduğu kadınla beraber olmak sadakadır kardeşler. وَإِنَّ فِي بُضْعِ اَحَدِكُمْ sadaka. İmam Müslim bu Zer'den rivayet ediyor. Şüphesiz ki sizin kadınlarla beraber olmanız sizin için sadakadır. Sahabe şaşırdı. Ey Allah'ın Resulü bizden biri şehvetini giderecek. Bir de bununla beraber sadaka hecrini mi alacak? Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi, sizden biri Allah'ın haram kıldığı yerde bunu yaptığında günah kazanmıyor mu? Kazanıyor. E Allah'ın helal kıldığında yaptığı zaman da alır. Öyle mi? Bunun gibi kardeşler, hangi duygu olursa olsun, hangi duygu olursa olsun, kötü duyguları nefisten çıkarıp atmak mümkün değildir. Böyle bir şey yok. Çünkü hiçbirimiz Allah'tan daha fazla kudretli değiliz. Ama ne yapabiliriz? Her birimiz iyi mürebbi olan, Nefis terbiyesinden, nefis ahlakından anlayan büyüklerin yanına gidip Nefsimizin problemlerini onlara arz edip Bu duyguları nasıl yönlendireceğimize dair onlardan yardım talep edebilir Ve ehli sünnetin menhecine göre nefislerimizi Allah'ın izniyle tezkiye edebiliriz Üçüncü bir ders, yani buradan çıkaracağımız derslerden bir tanesi Bakın kardeşler, her birimiz yaşarken başarılı olmayı hedef olaraktan önümüze koymuşuz Başarılı olmak istiyoruz öyle değil mi? Yani içinizden ya ben başarılı olmayayım böyle kendi halinde böyle bir insan tipi yok çünkü bu fıtrata aykırı. İbrahim Aleyhisselam gibi tevhid imamı bir peygamber bile bakın bu İbrahim Aleyhisselam'a kalbinde Allah'tan başka hiçbir şey olmadığı için Allah azze ve celle ona halil demiş. Ve tehazallahu İbrahim'e halila. Allah İbrahim'i halil edindi. İbrahim Aleyhisselam ne diyor biliyor musunuz Allah'a? Ve cealli lisana sidqin fil ahirin. İnsanlar beni güzel ansınlar ya Rabbi diyor. Bu İbrahim ha? İhlasın zirvesini görmüş bir peygamber. Bakın Allah azze ve nasıl dua ediyor. وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي İnsanlar benim hakkımda konuştuklarında benimle ilgili güzel konuşsunlar. Beni güzel bir şekilde ansınlar diyor. Bu insanın fıtratında var olan bir şey. Başarılı olmak, insanların insanı güzel bir şekilde anması. Bakın kardeşler Allah her insana başarılı olabilecek kadar güzel şeyler mutlaka fıtratına yerleştirmiştir. Fakat burada problem ne? Burada problem insanın kendindeki bu dinamikleri fark etmeyip başarıyı başka yerlerde aramasındadır. Yani Allah bana başarılı olabilmem için gerekli olan şeyleri yerleştirmiş. Ben bunları görmezden geliyorum, gidiyorum başka işlerin peşinde koşuyorum ki başarılı olayım. Hem Allah'ın beni sevdiği hem Müslümanların sevdiği bir kul haline gelebileyim. Bakın size bununla ilgili bir örnek vereyim. Ebubekir radıyallahu anh'ı size örnek vereceğim. Ebubekir radıyallahu anh'ı içinizde sevmeyen var mı? Var mı sevmeyen adam? Yok. Peki ismini duyduğunda kalbinde ona karşı muhabbet oluşmayan var mı? Cık. Peygamberden sonra bu ümmetin en faziletli olduğuna dair kafasında şüphe olan var mı? Hiçbiri. Bakın Ebubekir radıyallahu anh peygamberimizin yanına geldiğinde Aleyhissalatu vesselam şunu fark etti. Bende iki tane güzel hasret var. Allah bunu bana yerleştirmiş. Biri ne? Biri cömertlik. Yani ben cahiliyede de cömerttim. İslam'da da cömerttim. Başka? Bir de sıdık. Ben sadık bir insanım. Bir davaya yapıştığım zaman asla onu bırakmam. Bir insana söz verdiğim zaman ben seninle beraberim, senin önündeyim, arkandayım dediğinde canım pahasına dahi olsa ondan geri dönmem. Ebu Bekir radıyallahu anh kendindeki bu iki güzel hasreti bilince peygambere bu iki hasretle yardımcı oldu ve Ebu Bekir Ebu Bekir oldu. Ebu Bekir'e bunu yerleştiren kimdi? Allah'tı. Toprağını seçerken bir avuç toprak alırken her taraftan demek ki toprağına onu cömert kılacak. Demek ki toprağına onu sadık kılacak bir şeyler de karıştırdı. Tamam. Şimdi bunu bir kenara koyun. Ebu Bekir radıyallahu anhın bir de şöyle yaptığını düşünün. İslam'da en önemli mertebelerden bir tanesi alim olmak. Bakın buraya dikkat edin. Ben alim olacağım arkadaş. Ben malıyla Allah yolunda mücadele eden, malını peygambere harcayan, sıdkıyla peygamberin önünde duran bir adam olmak istemiyorum. Ben Musab gibi, ben Muaz gibi, ben Ali gibi alim olacağım deseydi ne olurdu? Emin olun kimse bugüne bu Bekir'in ismini zikretmiyor olurdu. Niye? Bakın İmam Bukhari ile Müslüm rivayet ediyor. Peygamber vefat edince dinden irtirat edenler var ya irtirat edenler. Bunlarla ilgili sahabe tartışıyor. Ebu Bekir radıyallahu anh'a Ömer ne diyor orada? Ey Ebu Bekir diyor. Sen la ilahe illallah dediği halde insanlarla savaşacak mısın? Ebu Bekir radıyallahu anh, ne diyor? Vallahi diyor ben namazla zekatın arasını ayıran insanlarla savaşacağım. Onlar peygambere verdikleri bir oğlakı, başka bir rivayette bir hayvanın boynuna dolanan yuları dahi bana vermezlerse zekat olarak ben onlarla savaşacağım diyor. Tamam. peki Ebu Bekir bunu nereden biliyor size soruyorum hadis olarak peygamberden duymuş ama unutmuş bir tane hadisi aklında tutmaya muhtedir değil Ebu Bekir radiyallahu anh hadisi unutmuş hadis olduğunu da unutmuş manayla da rivayet etmiyor hadisi hadisten çıkardığı hükmü söylüyor e şimdi böyle bir adam ben alim olacağım deseydi ne olurdu bir tek Ebu Bekir olamazdı onun dışında her şey olabilirdi doğru mu e bir de Ebu Hureyre'yi düşünün bunun yanında tam zıddını düşünün bu adam da geldi Müslüman oldu Şimdi diyelim ki baktı bu ümmetin en faziletlisi kim? Ebu Bekir. Peygamber en çok kimi seviyor Ebu Bekir? Ebu Bekir'e peygamber toz kondurmuyor. Yani millet kavga ediyor, peygamber karışmıyor. Milletin arasında sorun var, peygamberimiz bir hafta erteliyor cuma günü. Ama Ebu e dokundukları anda benim arkadaşımı bana terk edin diyor. Siz beni yalanladınız, o beni doğruladı. Siz beni yardımsız bıraktınız, o bana yardım etti. Vallahi malı ve canıyla Ebu Bekir kadar bana yardım, yardımcı olanınız olmadı. E şimdi sahabe kıskanmaz mı Ebu Bekir radıyallahu anh? Peygambere en yakın olan kim? Ömer. Ömer Ebu Bekir'e gıpta ediyor. Bu kıskançlık hayırlı bir kıskançlık, gıpta ediyor. Şimdi Ebu Hureyre geldi, hicretin yedinci senesinde Müslüman oldu. İyi bir insan olmak istiyor. Baktı, peygamber en çok kimi seviyor? Bakta peygamber en çok Ebu Bekri seviyor. Tamam dedi. Ben de bundan sonra malıyla sürekli şey yapacağım. E, cömertlik yapacağım. Bir de sıt... de sende mal yok ki mübarek. Olmayan malla nasıl cömertlik yapacaksın? İki sen Ebu Hureyresin. Sen zayıfsın. Aç olduğunda düşüp bayılan bir adamsın. Sen korkan bir adamsın. Tabiat olaraktan sende korku var. Emeviler döneminde peygamberimizden duyduğu hadisleri aktarmadı mesela. Niye? Açıkça korktuğunu söyledi. İmam Bukhari Bukhari rivayet ediyor. Hafiztum min sallallahu aleyhi ve Ben peygamberden iki tane kap dolurdum. İki kap ezberledim. Emme Bir tanesini sizin aranızda yaydım. Ve emme al İkincisini yayarsan var ya, Abu bak boynumu buradan vururlar diyor. Emevilerden korkuyor. E, yani kendinde korku olan bir adam bir davanın önünde, arkasında, gerisinde durabilir mi, duramaz. Ama Ebu Hureyre baktı ki Allah toprağına bir şeyler katarken hafız katmış biraz hıfız. Ebu de hıfız var hıfız. Ne yaptı? Gitti peygamberimizin yanına oturdu. Allah ensara ve muhacire rahmet etsin. Onları çarşılarda alışveriş ve tarlalarla uğraşmak halı koyarken ben karın tokluğuna peygamber aleyhissalatü vesselama mülazemet ettim. Onların görmediğine şahit oldum. Onların unuttuğunu ezberledim İmam Bukhari rivayet ediyor. Öyle mi? Ebu Hureyre hafızının kuvvetli olduğunu anlayınca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinin dibine oturduğu, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini ezberledi ve ne yaptı? Bu ümmete tabiri caizse en önemli hadisleri Ebu Hureyre aktardı. Nasıl? Kendindeki Allah'ın ona koyduğu bir güzel melekeyi fark edince başarıyı elde etmiş oldu. Bir de Halid bin Velid'i düşünün. Üçüncü bir örnek. Halid Müslüman oldu, Medine'ye geldi. Halid deseydi ki, valla kardeş ben çok geri kaldım. 20 sene Peygamber'e düşmanlık ettim. Eee? ''Ben eve kapanacağım, gece gündüz namaz kılacağım, gece gündüz oruç tutacağım.'' Cık, mümkün değil. Halid bir defa hiperaktif bir adam. Yani hiperaktif bir adamı seccadeye bağlayamazsın sen. Bir odaya koyamazsın deseydi bir tek Halid İbni Velid olamazdı. Berbat bir şekilde bir ismini bile tanımadığımız bir adam olurdu. Fakat dedi ki madem sen askersin, madem Allah sana kahramanlık vermiş, madem güzel kılıç sallıyorsun... Madem zekan var, harp zekası var sende, o zaman git Peygamber Vesselam'ın ordusunda en güzel kahramanlığı yap. Bugün bak siz Halid deyince Allah'ın kılıçlarından bir kılıç diyorsunuz. En geç Müslüman olanlardan, ama ismini en çok zikrettiğiniz ve en çok sevdiğiniz sahabelerden bir tanesi. Öyleyse kardeşler, bakın her birimizde başarılı olabilmek için, Allah'ın razı olduğu insanlar olabilmek için, o toprak meselesi var ya, hadisi bir daha düşünün. Allah mutlaka bizim toprağımıza bir şeyler katmış, fakat şeytan çok mel'un. Şeytan çok mel'un. Ne yapıyor? Sürekli bize yanaşıyor. Nerede husrana uğrayacaksak, nerede kapılar yüzümüze kapanacaksa bize orayı gösteriyor. İlim talebesi olacak adamı cihada yönlendiriyor. Mücahit olacak olan adamı ticarete yönlendiriyor. Ticaretten anlayan adamı Müslümanların başına koyuyor. Müslümanların başına geçen tüccar, Müslümanlara tüccar muamelesi yapıyor. Cemaatleri Allah bullak ediyor. Cihada gitmesi gereken adam medreseyi birbirine katıyor... E Çocuklara da ifsad ediyor kendiyle beraber. E, i̇lim talep etmesi gereken adam cihada gidiyor. Sürekli orada meseleleri konuşarak kardeşlerine de fitne oluyor. Milletin Allah yolunda cihad etmesine engel oluyor. Bu şeytanın bir oyunudur. Herkes kendindeki Allah'ın yarattığı güzel yönleri tespit edecek. Bunun üzerine gidecek. Ve bununla Allah'ın izniyle her insan başarılı olur. Burada bir parantez açacağım. Biraz konumuzun dışında ama yani beni belki de ilgilendirdiği için size bunu anlatacağım. Çocuklar meselesine geleceğim. Aynı mesele çocuklar için de geçerli. Hiçbir babanın ve annenin çocuklarına zulmetme hakkı yok. Hiçbir babanın ve annenin Allah'ın çocuğun fıtratına yerleştirmediği bir şeyi çocuğa zorlama gibi bir hakları kesinlikle yok. Bakın ben bu konuyla ilgili yani derdimiz olduğu için konuşacağım inşallah. Hep sizin derdinizi dinliyorum. Biraz da siz benim derdimi dinleyin. Şey olalım, eşit olalım. Şimdi... Müslüman anne baba elbette çocuğu için her zaman iyi olanı istiyor. Yani istiyor ki çocuğu en iyisi olsun. Şimdi adam bakıyor şöyle bir piyasaya. Piyasada en iyi insanlar kim? Tabii bu öyle zannediyor. Hocalar. Öyle mi? Niye? Çünkü bakıyor herkes onlara saygı gösteriyor. Bakıyor insanların sorunlarına çözüm getiriyorlar. Bakıyor bir yerde konuştuğu zaman insanlar faydalanıyor, iman ediyor falan. Baba da çocuğu için en iyisini istiyor ya şimdi. Baba diyor ki benim oğlum şey olsun. Benim oğlum koca olsun. Bakın kardeşler sizin çocuklarınızın Allah'a ibadet eden tembel, pis, kirli Müslümanlara hiçbir faydası olmayan bir Müslüman olması İslam'dan ve Müslümanlardan nefret eden bir münafık olmasından daha hayırlıdır. Çocuklarınızı münafıklaştırmayın. Çocuklarınızı istemedikleri şeylere yönlendirmeyin. Allah'ın fıtratına heyecan, Allah'ın fıtratına oynama, bağırma, çağırma yerleştirdiği bir çocuğu medreseye bağlayıp o çocuğa yapabileceğiniz en büyük zulmü yapmayın. Bakın çocuk var. Vallahi çocuğun medresede durmak istemediği kesin. Çocuk medreseden nefret ediyor zaten. Yani bakın bir çocuk vardır medresede sıkılır bu normaldir. Yani çocuk elbette medresede sıkılacak. Fakat bir çocuk var medreseden nefret ediyor. O çocuğu karşına alıyorsun diyorsun ki tabii hani mesela ben söylüyorum. Bak diyorsun baban annen seni zorluyorsa bana söyle. Hani ben seni eve bırakırım. Çocuk korkudan onu da söyleyemiyor. Çocuk korkudan onu da söyleyemiyor. Şimdi çocuğun bir tanesi diyor ki ben medresede okumayacağım. Anne baba Müslümanlar diyor ki çocuğa tamam sen bilirsin. Fakat kimse konuşmuyor bir daha çocukla. Böyle Allah'tan korkmazlar. Yeryüzündeki en büyük baskı psikolojik baskıdır da. Yani bir adamı dövmek ve bir adama surat asmak. Surat asmak dövmekten daha beterdir. Surat astığınız zaman adamın kişiliğiyle oynarsınız. Hele bu çocuksa bu gençse bunun kişiliğiyle oynarsınız. Hiçbirimiz Allah için söylüyorum bunu. Çocuklarınızı İslam'dan ve Müslümanlardan Nefret eden münafıklar haline getirmeyin Çocuklarınız okumak istiyorsa okusun Sanayide mi çalışma Sanayi koyunda arabalarımız bozuluyor Araba tamir ettirecek Müslüman bir tamirci bulamıyoruz Bizi kandırmasın Müslümanların parasından çalmasın Bir tane sağlam araba tamircisi bulamıyoruz Çocuk bilgisayardan mı anlıyor Getir Biz o çocuğun önünde imkanları açalım O çocuğa biz ders verelim Senin çocuğun da koca olmasın Bugün senin hoca dediğin sevdiğin adamların ilmini, davetini kim yayıyor? İnternetten anlayan kardeşler yayıyor. O kardeşler olmasa bu davet dünyanın dört bir tarafına nasıl yayılacak? Mümkün değil. Bizim bundan anlayan insanlara da ihtiyacımız var o zaman. Bize aşçı lazım, aşçı. Müslümanlara yemek yapacak. 100 tane, 200 tane adamı ağırlayabilecek. Bize güzel aşçılar lazım. Bize güzel ahlaklı, hiçbir şey yapmıyor mu çocuğun? Evde çocuğuna güzel ahlak öğret. Müslümanlara güzel ahlak olaraktan çocuk örnek olsun. Bize güzel ahlakıyla insanlara örnek olacak insanlar lazım. Onun için kardeşler, çocukların da fıtratını belirleyen olan Allah'tır. Ve onları da yaratırken yani böyle Tirmizi'nin rivayet ettiği gibi bir avuç topraktan onları yaratmıştır. Her birinin fıtratı birbirinden farklıdır. Ve sakın çocuklarınızın fıtratına uygun olmayan şeyleri çocuklarınıza baskı yapmayın. Çünkü bunu yaptığınız takdirde o çocuklar Allah muhafaza İslam'dan ve Müslümanlardan nefret eden, Birer münafık haline dönüşüyorlar. Allah muhafaza. Dördüncü olaraktan bu hadisten çıkaracağımız son bir ders ise bu da biraz İslami hareketle alakalı bir şey. Yani bireylerle alakalı değil de Müslümanların cemaatini ilgilendiren bir şey. Bir durum. O da şudur. Bakın şimdi biz dedik ya Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor Allah azze ve celle insanları bir avuç toprak aldı ve insanlar o toprağın farklılıklarına göre farklı farklı dünyaya geldiler. İşte güzel ahlaklı, kötü ahlaklı Geniş ahlaklı, çirkin, üzüntülü vesaire. İmam Bukhari ile Müslümanı rivayet ettiği bir hadiste Peygamber destekliyor bunu, diyor ki: En nasıl kelme ma İnsanlar maden gibidirler. Khiaruhum fil cahiliyeti, khiaruhum fil İslamı idafequhu. Onların en hayırlı cahiliyede en hayırlı olanları, İslam'da da en hayırlı olanlardır Allah'ın dinini fıkettikleri zaman. İnsanlar maden gibidir dediği zaman peygamberimiz, dikkat edin buraya, insanlar maden gibidir. Burada peygamberimiz eğitimci olan kardeşlerimize, hoca olan, insanların önüne geçen kardeşlerimize peygamberimiz bir hedef gösteriyor. Nedir? Nasıl ki bir maden ustası yerin dibinden madeni çıkarır, bakırla altını birbirinden ayırır, pahalı madenle ucuz madeni birbirinden ayırır, ondan sonra temizlerse insanlar da aynen böyledir. Allah insanları farklı farklı sıfatlarda yaratmıştır. Size düşen o insanları seçmeniz, onları terbiye etmeniz, onları yetiştirmenizdir. Her eğitimci olan, her Müslümanların önüne geçen insanın böyle bir sorumluluğu vardır. Her eğitimcinin böyle bir sorumluluğu vardır. Müslümanlardaki güzel yönleri tespit edecek, bunları işleyecek ve o Müslümanı bunun üzerinden terbiye edecek. Başka bir hadiste ise Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor, gene İmam Bukhari ile Müslüm rivayet ediyor. اَنَّاسُكَ الْاِبِلِ الْمِيَةِ İnsanlar yüz tane devenin içerisinde bulunduğu bir topluluk gibidir. وَلَا تَكَادُوا تَجِدُوا ف۪يهَا رَحِيلَةً Neredeyse sen onların içerisinden bir tane binilecek deve bulamazsın. Yani ne diyor peygamber? Yüz tane insan var. Yüz tane deve düşünün. Deve devedir. Binersin, sütünden faydalanırsın, kesersin, onu yersin. Serbest. Fakat diyor ki peygamber uzun yola çıkacaksan eğer, uzun yola çıkacaksan, Bunla her yüz taneden ancak bir tane adam çıkar. Kendisiyle uzun yola çıkılacak, kendisine itimat edilecek, Müslümanların emanetlerinin kendisine emanet edileceği her yüz tane adamdan ancak bir tane adam çıkar diyor. Ve bunu deveye benzeterek yapıyor. Öyleyse İslami hareketin, eğitimci olan insanların insanları kategorize etmesi lazım. Hani bazen mesela diyelim bazı kardeşler bir aceleci davranıyorlar. Şunu da işimize alalım, bunu da işimize alalım, bununla da çalışalım. Sakin, sakin, sakin. İnsanlar maden gibidir kardeşim. Bakırla altını birbirine karıştırırsan zulmedersin. Bakırla altını birbirine, renkleri birbirine benziyor diye bakırla altını birbirine karıştıran adam iyilik yapmamıştır, zulmetmiştir. Bu da Müslüman, bu da Müslüman diye ikisini yan yana getiren adam insanlara iyilik yapmamıştır, insanlara zulmetmiştir. Bir Müslümanlık var Allah Azze ve Celle iman ettiğimizden dolayı İslam kardeşliği, bu başımızın gözümüzün üstünedir. Yeryüzünde Müslüman olan, Allah'a şirk koşmayan herkes bizim bu anlamda kardeşimizdir. Bir de Allah'ın dinine hizmet etmek var. Ya eyyuhallezine amenu, kunu ensarallahi. Ey iman edenler, Allah'ın dinine ensar olun, Allah'ın dinine yardımcı olun. Bir de bu var. Söz konusu Allah'ın dinine yardımcı olmaksa bakırla altını birbirine karıştırmayacağız. Söz konusu İslam ve Müslümanlıksa bakır, altın, alüminyum fark etmez. Hepsi eşittir. Fakat söz konusu öne geçmek, emaneti yüklenmek, Müslümanlara hizmet etme ise hayır. Orada işte insanlar deve gibidir. Ya eyyuhallezine amenu tequllâhe ve kûnû me'assâdiqîn Ey iman edenler Allah'tan korkun ve ancak sadık olan insanlarla beraber olun diyor Allah Azze ve Celle. Onun için emirler, yöneticiler insanları kategorize ettiklerinde bu kategoriye göre bazılarıyla çalışıp bazılarıyla çalışmadığında buna inkar etmemeliyiz. Bunu anlayışla karşılamalıyız. Çünkü bu Allah'ın ve Resulü'nün Müslümanlara öğrettiği bir şeydir. Veya diyelim ki siz de Müslümanların arasına katıldınız. Ya Müslümanlar beni de kullansın. İşte bana da iş versin. Ben de Müslümanlar için... iyi de kardeşim sende o istidat var mı? Özellikle eski Müslümanlarda böyle bir kıskançlığa şahit olabiliyoruz. Özellikle eski Müslümanlarda... Şimdi kıskançlık dediğim zaman sakın kıskançlığı küçümsemeyin ha. Kıskançlık nubuvet evinde peygamber çocuklarına kendi kardeşlerini kuyuya attırmıştır. Kur'an-ı Kerim'de kötü ahlak üzerine indirilmiş tek sure Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasıdır. Ve kıskançlık bize kıskançlığı anlatır Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası. Sakın kıskançlığı basite almayın. Kıskançlık bir peygamber evinde vahyin üzerine indiği bir evde peygamber çocuklarına diğer peygamber çocuğunu kuyuya attırmıştır genelde eski müslümanlar yeni birileri müslüman olduğunda ve bunlar Allah yolunda bir şeyler yaptığında yahu biz yıllardır müslümanız kimse bize iş vermiyor kimse bize müslümanların meselelerini söylemiyor üç günlük mü Cık. kardeşim senin başında madeni birbirinden ayıran usta var mı yok mu sen orasını söyle senin başında madeni birbirinden ayıracak usta yoksa yolun açık olsun Kar karşındaki adamın usta olduğuna inanmıyorsan neye yanında çırak oldun yani sen berber olmadığına inandığın bir adamın yanında berberlik öğrenir misin? Sana soruyorum. Mümkün değil. Sen demirci olmayan bir adamın yanında demir öğrenir misin? Şoförlük bilmeyen bir adamdan gidip şoförlük öğrendin mi? Cık, mümkün değil. Kimin usta olduğuna inanıyorsan ustalığı ondan öğrenirsin de senin başındaki adamların usta olmadığına inanıyorsan zaten sen kendin en büyük zararı kendine veriyorsun. Ama başındaki insanların hareket konusunda, eğitim konusunda usta olduğuna inanıyorsan en nasukel maadin. İnsanlar maden gibidir. Bırak her madeni birbirinden ayırsınlar Her madeni yerli yerinde şey yapsınlar Yerli yerinde kullansınlar Normalde vaktimizi doldurdum Fakat bu süreyle alakalı Peygamber aleyhisselatü vesselamın söylediği bir hadis daha var Onu da söyleyeyim inşallah ondan sonra Dersi bitireyim Allah'ın izine Dedik Allah azze ve celle Adem aleyhisselamı yarattığında Hemen ona ruh üflemedi Ne yaptı? Ona balçıktan şekil verdikten sonra Onu bir kenara koydu Öylece bekletti İmam Müslüm rivayet ediyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte diyor ki: "İnne ah. Allah halaka Adem'e terakehu ma Allah Teala Adem'i yarattığı zaman dilediği kadar bir müddet Adem'i öylece terk etti. Yani öyle balçıktan insan sureti verilmiş, fakat köşede bekliyor Adem Aleyhisselam. Fejae İblis feja'ale yutifu bihi. İblis geldi şeytan. Başladı şeyin etrafında gezinmeye. Adam Aleyhisselam'ın etrafında gezindi. Felma <gülüyor> a Ne zaman ki şeytan insanın içinin boş olduğunu fark etti, anladı ki bu adam kendi nefsine sahip çıkamaz. Kendi nefsini kontrol edemez. Yani bakın şeytan Adem Aleyhisselam'ı Allah o şekilde terk ettiğinde şöyle bir etrafında dolandı. Arada bir tekme vurdu yokladı. Hani Allah azze ve celle diyor ya kel, kel, e, salsalin kel içinden ses çıkan bir çamurdan biz onu yarattık diyor. İçinden ses çıkan. Şeytan bir iki tane dokundu böyle Adem aleyhisselama baktı ses çıkıyor. Ses geliyor. Aa, bunun içi boş dedi şeytan. Allah bunun içini boş yarattı. E bunun içi boşsa dedi demek ki bu kendi nefsine hakim olamaz. Buradan vesvese başladı. işte. Şeytan dedi ki, madem bu adamın içi boş, o zaman ben bunun içini doldurayım ki bu bana kulluk etsin. Ben bunun içini doldurayım ki bu benim hizbimden olsun, benim partimden olsun diye başladı insana vesvese vermeye. Ve bakın kardeşler, Allah Azze ve Celle bu şeytan meselesine kıssanın iki ders sonra geleceğim inşallah. Şeytan Adem aleyhisselam'ın arasındaki diyalogdan sonra, şeytan bizden ne istiyor? Bu herifin bizimle alıp veremediği ne? O meseleye değineceğim inşallah. Fakat burada özellikle dikkat çekmek istediğim bir konu var. Vesvese meselesi. Şeytan daha insanın yaratılışından insanın en zayıf olduğu konunun vesvese olduğunu fark etmiş. Ve başlamış insana vesvese vermeye bugün bilim şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki insanın şu beyninin kafasının şu arka tarafında bir merkez var. Bu sürekli düşünce atıyor insanın kafasına. Yani psikolojik olarak şurada bir şey fark etmişler bir merkez. Bu merkez sürekli düşünce atıyor insana. Yani boş bırakmıyor insanı. Ya geçmişe, ya geleceğe, ya günümüze de. Bu ne işte? Bu, bu vesvese dediğimiz şey bu. Hani Allah Azze ve Celle şeytanı bizim yanımıza kılmış, sürekli bize vesvese atıyor ya, bugün bilim onu beynin üretmiş olduğu düşünce olaraktan algılıyor. O zaman bakın kardeşler, kendi içini Allah'ın razı olduğu şeylerle doldurmayan insanlar, şeytanın vesvesesine kapılıp, şeytanın vesvesesiyle ona kul olmaya mahkumdurlar. Yani bir insanın önünde iki seçenek var. Senin için boş kardeşim, boş. Allah seni boş yaratmış. Ha böyle. Ya burayı ilimle, zikirle, duayla, Kur'an okumayla, tefekkürle dolduracaksın. Ya da sen burayı boş bıraktığın anda şeytan buraya mutlaka vesvese atıyor. Ve şeytanın insanoğluna tahakküm etmesinin en birinci yolu şeytanın insana vesvese vermesidir. Öyleyse şeytanın vesveselerinden korunmak için ne yapacağız? Ki bilmiyorum, umulur ki şeytanın vesveselerini basite almıyorsunuz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i baştan sona şöyle bir düşünün. Mesela diyelim ki sen bir hocasın bir yere geldin ders anlattın. O derste insanlara vermek istediğin mesajlar var. Çok önemli mesajlar var. O vermek istediğin mesajları ne yapıyorsun? Dersin en sonunda bir daha tekrar ediyorsun, şöyle bir altını çiziyorsun. Doğru mu? Sebep? Çünkü o mesaj senin için anlattığın konudaki en önemli mesele. Ve sen onu karşıya vermek istiyorsun. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in tertip edilişine bakın. Bak Allah Azze ve Celle Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedi Kur'an-ı Kerim'e başladı. En son Kur'an-ı Kerim'i neyle bitirdi? Üç tane sureyle bitirdi. Kur'an'ın bütün özünü ve mesajını Allah Azze ve Celle son üç surede topladı. Bunlar benim bütün Kur'an'dan size anlatmak istediklerimdir. Tembellik etseniz de bari buradaki mesajları anlayın. Bir, Tevhid ikhlas Suresi. Doğru mu? İki, şeytanın şerrinden Allah'a sığındığımız bize iki tane dua üretti. Öyle mi? Yani ne dedi Allah Azze ve Celle bize? Bütün Kur'an sizin muvahit olmanız ve şeytandan Allah'a sığınmanız için indirilmiştir. Onun vesveselerinden korunmanız için a bütün bu Kur'an'ı bunun için indirdim dedi. Allah Azze ve Celle. Onun için şeytanın vesveselerini sakın basite almayın. Ve şeytanın insanı vesvesesiyle hükümranlığı altına almasının yolu insanın kendini boş bırakmasıdır. Hiçbir zaman boş kalmayın. Ya Allah'ı ve Allah'ın yarattıklarını tefekkür edin. Ya oturun Allah Azze ve Celle'yi zikredin. Ya oturun bir kitap okuyun ya Kur'an okuyun. Fakat sakın boş kalmayın. Çünkü boş insanlar şeytanın şey alanıdır, çalışma alanıdır. Sürekli vesvese atmak suretiyle onları avucuna aldı ve kendi hizbinden, kendi partisinden kılmış olduğu bir çalışma alanıdır. Onun için sakın ha sakın vaktimizi boş geçirmemeye özellikle dikkat edelim. Vaktin ehemmiyetine dair vakti nasıl hayırla doldurabileceğimize dair İslam alimlerinin yazdığı, ilim talebelerinin anlattığı şeylere kulak kabartalım. Ki bu şekilde şeytanın vesveselerinden korunmuş olalım. Çünkü şeytan işin başından bizim zayıf noktamızı yakalamış ki bizim içimiz boş. Ne atsan onunla doluyor. Bunu fark ettiği için vesveseyle dört bir taraftan, yukarıdan, aşağıdan, sağdan, soldan, alttan her taraftan şeytan sürekli bize hücum ediyor. Allah azze ve celle başta beni Sonra da sizleri ve yeryüzünde var olan bütün Müslümanları anlattıklarımızı anlayan, anladıklarıyla amel edenlerden eylesin. Dünyanın doğusunda ve batısında Allah Azze ve Celle'nin dinini yüceltmek için mücadele eden Müslümanlara yardım etsin. Şu Ramazan ayının bereketiyle geçmiş ümmetlere Ramazan ayında yardım ettiği gibi Müslümanlara da bu ayda tekrardan yardım etsin. Kafirlerin onların aleyhinde kurmuş oldukları tuzakları onların boğazına geçirsin. Allah bize Yeryüzünde cihad eden, yeryüzünde davet yapan, hakkı adaletle ayakta tutmaya çalışan, şahitlik eden bütün Müslümanlarda kudretin acayipliklerini göstersin. Ve bizi dünyada iman üzerine hidayet ettiği gibi canımızı iman üzere alsın ve iman üzere bizi dirilsin. Allahümme amin.